Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bir kuru gıda firması çevre dostu güneş enerjisi paneli yatırımını tamamladı. Bulgur ve bakliyat tesislerinin çatılarına 8000 güneş enerjisi paneli yerleştiren şirket bu yatırımla hem enerji ihtiyacının %30'unu karşılayacak hem de 2475 ton karbondioksit salınımını azaltarak çevreye katkıda bulunacak. Şirket tesislerinin çatılarına yerleştirilen panellerle Güneş enerjisinden yıllık 3.500.000 kWh elektrik üretmeye başladı. Üretim tesislerindeki enerji ihtiyacının %30'unu karşılayacak proje için yaklaşık 10 milyon lira yatırım yapıldı. Şirket Güneş Enerjisinde yaptığı bu yatırımla yıllık 1.600.000 lira enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda 2.475 ton karbondioksit salamının da azaltılması hedefleniyor. Darısı bütün şirketlerin başına diyelim. Marmara Adası'nda Güneydoğu Köyü Güzelleştirme, İmar ve Kalkınma Sosyal Dayanışmayı Sağlama Derneği tarafından balık üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanan 2400 yapay resif deniz tabanına yerleştiriliyor. Yapay resiflerle sucul canlıların barınmasına, beslenmesine ve üremesine İmkan tanıyacak olan bu proje hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin geliştirmesini amaçlıyor. Bilimsel yönüyle dikkatleri üzerine çeken Marmara Adaları Yapay Resif Projesi tam 6 bölgede ekosisteme katkıda bulunacak. Proje kapsamında yapay resiflerin denize bırakılması öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 6 yıl ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Resifler deniz dibine yerleştirilmeden önce 4 farklı mevsimde yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla denizel çeşitlilik ve balık popülasyonları gözlemlenecek. Ardından resifler denize bırakılacak. Resifler denize bırakıldıktan sonra gerçekleşecek ölçme ve değerlendirme çalışmaları üniversitelerle işbirlikleriyle gerçekleşecek ve tam 5 yıl sürecek. Kayıt altına alınan bu tüm bilimsel veriler ışığında yapay resif uygulama, izleme ve geliştirme rehberi oluşturulacak. Bu rehberin bundan sonraki Yapay resif projeleri için hem bürokrasi hem üniversiteler hem bilim insanları hem de girişimciler açısından referans nitelikte olması hedefleniyor. Proje hakkındaki tüm gelişmelere sosyal medyada @marmaraadaları yapayresifler hesabından ulaşmak mümkün. Singapur Parlamentosu'nda 6 ay süren müzakerelerin ardından milletvekilleri sonunda iklim acil durumu ilan eden Ve daha sıkı eyle, iklim eylemleri taahhüdünde bulunan bir önergeyi kabul etti. İşçi Partisi tarafından sunulan önergede bu meclis iklim değişikliğinin küresel bir acil durum ve insanlık için tehdit olduğunu kabul ediyor. Hükümete, özel sektör, sivil toplum ve Singapur halkı ile birlikte iklim değişikliği azaltım ve uyum çabalarını hızlandırmak, derinleştirmek ve Singapur'un gelişiminde sürdürülebilirliği kucaklamak için çağrıda bulunuyor ifadeleri yer aldı. İşçi Partisi'nden Deniz Ten iklim acil durumu ilan etmenin Singapurlulara ve dünyaya ulusumuzun 21. yüzyılda karşılaştığımız en uzun vadeli tehditlerden birini ciddi şekilde ele almaya kararlı olduğuna dair Net bir sinyal göndereceğini söyledi Straits Times'ın aktardığına göre Tan açıklamasında bu nedenle dünyanın ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlaması ve Singapur'da adaptasyon stratejilerimizi sağlam bir şekilde planlamamız için çok geç olmadan önce iklim değişikliğini olduğu gibi bir acil durum olarak kabul etmek çok önemli bir ilk adım dedi. Michigan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma küresel iklim değişikliğinin ekolojik denge ve hayvan popülasyonları üzerinde farklı etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre son 100 yılda Kaliforniya'da yer alan Mojave çölünde sıcaklıklar 2 santigrat derece artarken kuş sayısı %40 azaldı. Öte yandan 3 yeni fare türü ortaya çıktı. Fare sincap ve diğer küçük kemirgen memelilerinin sayısı ise %27 artış gösterdi. Science'da yayınlanan araştırma, 1900'lü yılların başında dünyanın en ünlü biyologlarından olan Joseph Grinnell'in verileri incelenerek gerçekleştirildi. Bilim insanları şimdiye kadar iklim değişikliğinin memeleri ve kuşları benzer şekilde etkilediğini düşünüyordu. Çünkü iki grubun da vücut ısısını koruması gerekiyor. Bulgular, kuşların serin kalmak ve vücutlarındaki nemi buharlaştırmak için kan damarlarını genişleterek enerji harcaması gerektiğini ortaya koydu. Kuşlarda soğumanın enerji maliyeti memelilere göre 3 kat fazla. Bunun nedeni çoğu küçük memelinin günün en sıcak saatlerinde yer altına sığınması. Bu tür davranışların çöl yaşamına adapte olmamış orman sıçanları gibi memelilerde bile fayda sağladığı tespit edildi. Sadece kaktüs faresi gibi kendini soğutamayacak kadar sığ toprakta yaşayan memelilerin sıcaktan muzdarip olduğu anlaşıldı. Her ne kadar makale iklim krizinin farklı türlere farklı şekilde etkilediğine gösterse de bu durum memelilerin gelecekte kuşlar kadar risk altında olmayacağı anlamına geliyor. Tabii bu toprağın altına sığınıp serinleyebiliyorlarsa e yani insanlar da mı şimdi toprağın altına girip serinleyecek? Pek olacak iş değil. Ben Uygar Özyeşmi ve programlarımızı derleyen Güşay Er. Bugünlük sizlere pozy.org'dan pozy mutlu bir haberle veda ediyoruz. Küresel iklim krizine karşı çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim var. Ekodron adını verdikleri insansız hava aracıyla ulaşılması zor alanlara tohum topu atışları gerçekleştiriyor. Bu sayede sarp arazileri ağaçlandıran girişim dünyanın iklim değişikliğine karşı ihtiyacı olan 1.2 trilyon ağaca hızlıca yetişmesine amaçlıyor. Tabi bozkırların da bir doğal habitat olduğunu unutmadan yapalım ağaçlandırma